إن الحمد لله din l-la, nahmed u-l-istajn u-l-istafir u-l-istahdin. Bena uvi l-la, i-mixururi, am fusina u-i minseja ta' amalina, meni jihd l-la u-fela mu-dillele, u-mani jubd l-fela ħadijele, u-i xedu-na ila i l l l l يا أي الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبثا منهم رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله الذي تسألون به ولا رحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديقا أسلكم أعمالكم ويافلكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز بعد الله إن استقل كتاب الله Ve khayrel hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve umuri muhdefatuhâ Ve kulle muhdefetin bid'a Ve kulle bid'atin dalâle Ve kulle dalâletin finnâr Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Geçen ders Kabirperestlerin ileri sürdükleri şüpheler Ve bunlara verilen Cevaplar başlığı altında Ve Asli dört tane kaydı aldık, daha sonra birinci şüpheyi okuyup ne yaptık ona? Cevap verdik değil mi? Her dersimizin başında o dersin usulüne müteallik ne yapıyoruz? Bazı bilgiler veriyoruz. Geçen dersin kısaca özeti mahiyetinde bir iki şey söylersek şunları söylemek uygun olur diyorum. Evet. Ne dedik? Yeryüzünde hiçbir fırka yok ki, İslami fırkayı kastediyorum, kendisini İslam'a nispet etmiş fırka yok ki, ama öyle ama böyle kitap sünnetten neyi olmasın? Delili olmasın. Yani ama öyle ama böyle Kur'an sünnetten ne yapıyorlar? Kendilerine bir delil buluyorlar. Bu deliller genel itibarıyla iki şekilde ne yapılabiliyor? Değerlendirilebiliyor. Bir tanesi doğrudan ne yapıyorlar? Zayıf delilleri alıyorlar. Tabi Kur'an için zayıf delil tabirini ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. Yani zayıf delilden kastımız ne? Bize ulaşması, bize vurudiyeti ne yapan? Problemli olan deliller. Nedir işte bu hadisler olabilir. Sahabi sözleri olabilir. Tabinin akvali sözleri olabilir. Daha sonra yaşamış alimlerin neleri sözleri olabilir. Yani ne? Onlardan gelen bu sözler ama Peygamber Efendimiz'in sözü ama diğerlerinin sözü ne? Sahih yollardan bize ne yapmamış? Gelmemiş. Bunlarla ne yapıyorlar? Delil kılıyorlar değil mi? Ya da sahih naslarla delil kılıyorlar. Yani Kur'an'dan aldıkları nas, Kur'an nası. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aldıkları hadis sahih hadis. Yine sahabedin aldıkları kavil sahih kavil değil mi? Ondan sonra gelenlerden aldıkları kabil gene sayı kabil. Peki burada problem nerede? Burada problem anlayışta değil mi? Anlayışta, istidlalde, istimbatta, fehimde. Yani demek ki iki mesele var. Geçen ders aldık. İsnat ve metin. İsnat ve metin. Sayı nas dediğimiz hem isnadı hem metni sayı olandır. Sadece isnadı sayı olanın metni sayı olarak diye bir kaydı yok sahih dediğimiz sahih dediğimiz sayı nasbı sayı hadis isnadı ve metni ne yapan sayı olan hadistir. Sayı metin dediğimiz isnadı ve metni ne yapan sayı olan ne nas'tır. Değil mi? He. Demek ki öncelikle isnad. Öncelikle isnat. He. Isnadı sahih oldu. metnin de sıhatine dair bir emaredir bu. Hemen metin neyine giriyoruz? Yorumuna giriyoruz. Değil mi? Metnin şerhine, eğer ayetse tefsir, hadise ne? Her ikiz de tefsirdir aslında lokatta. O halde demek ki isnat ve metin. Isnada ve metinde birlikte bakmak zorundayız. Sadece isnada bakarak ne yapmamak lazım? Karar vermemek lazım. Aynı zamanda metne de bakmak lazım. Kuran olunca isnat diye bir olay yok. Zaten mütevatir olarak bize gelmiş ama metin çok önemli değil mi metin? Metne bakmamız lazım. O metni doğru anlayabiliyor muyuz? O ayatı, kuran doğru anlayabiliyor muyuz? Doğru tefsir edebiliyor muyuz? Doğru yorumlayabiliyor muyuz? Bu çok önemli. Öyle insanlar var ki elli ayet sayarlar ama ayetin tefsiri bir vadide, onların tefsiri bir vadidedir. E bu sefer demek ki Kur'an-ı Kerim'deki o ayetlere yani o mutuna doğru bakmak lazım. Onlardan doğru şeyler çıkarmak lazım. E şimdi burada demek ki metin bizim için çok önemli. E hadislere veyahut da diğer akvale gelince burada öncelikle isnat sayı olmalı. Öncelikle ne? Isnat sayı olmalı. Öncelikle isnat sayı olursa metne hareket etmeye başlarız. Yani bizim için isnat nedir bir nevi arkadaşlar? Anahtar. Isnat sayı olduktan sonra metne hareket ediyoruz. Metne geliyoruz, metni değerlendireceğiz. Ama işte o metninde doğru anlama var. Yani şimdi hep bu zamana kadar belki şunun üzerinde durulmuştur. Yani özellikle muvahit kardeşler, ehli tevhid kardeşler senedi sayı olsun, senedi sayı olsun. Senetle senedi sayı olmak işin yarısı. Sene sayı olduktan sonra bir de metnin doğru anlaşılması zarureti hasıl olur. Metnin doğru anlaşılması zarureti hasıl olur. İki nas vardır. İkisi de seneden sahiptir, ama metnen birbirine muhalif gibi gözükür. Bu mümkündür. Onlarca örnek vardır. Ne yapmıştır selef? Önce arasını cem etmeye uğraşmıştır. Artık senetle alakalı konuşmuyorlar. Metinle alakalı konuşuyorlar. Arasını cem etmeye çalışmışlardır. Çünkü niye? İ'malun nusus hayrun min ihmalihâ. Çünkü nasları imal etmek, işletmek ihmal etmekten daha hayırlıdır. Her iki nasla amel etmek gerekir. Mümkünse eğer. Bunu beceremediler mi? ne başvurmuşlardır? Nasih ve mensuha. Yani biri daha sonraki hükümdür. Dinin hükmünü ne yapmıştır? Ortadan kaldırmıştır. Bunu tespit etmek de o kadar kolay iş değil. Bugün Nasihlik ya da mensuhiyetlik iddiasında bulunan nasların ekserisinde bu iddia ispatlanamamıştır. Ekserisinde bu ispat bu iddia ne yapamamıştır arkadaşlar? İspatlanamamıştır. Ona da dikkat etmek lazım. He! Ona da gücümüz yetmedi tercih kalır, tercih. Tercih. İşte o tercih senin tercih ettiğinin doğru, diğerinin yanlış olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Çünkü tercihtir neticede. Ne demek tercih? Dört tane ne? Kızı koydular karşına. Dördü de birbirinden güzel. Birini tercih ediyorsun. Bu demek değil ki o üçü külliyen merdut. Niye? Çünkü o dört kızdan senin tercih ettiğini Ahmet tercih etmeyebilir. Senin hiç tercih etmediğini tercih edebilir. Anlatabildim mi demek istediğim? Bakın tercih budur işte. Yani ben öğrencilere böyle anlatıyorum ki anlasınlar. Yani onların hepsi güzel. Ama herkesin bakış açısındaki güzellik diğerinden ne? Farklı. Herkesin aradığı şey farklı. Ha, o kara kaş arar, sen mavi döz ararsın. Ama netice itibarıyla dördü de sahil. İşte burada da tercih meselesinde herkes... Mezhebinin ortaya koymuş olduğu anlayışla. Yani eğer adam çok muhaddis gözüyle bakıyorsa muhaddis gözüyle bakar. Fakir gözüyle bakıyorsa fakir gözüyle bakar. He, usulü gözüyle bakıyorsa usulü gözüyle bakar. Bu çok önemli. Dikkat edeceğiz. He, o bakımdan işte tercih. E tercih de avamın işi değil zaten. Yani ne zamandan beri avam tercihle iştigal ediyor. Eğer avama kalktıysa tercih ümmet yandı. Tercih gibinin işi zaten ulemanın işi. Birileri ulemanın tercihini alıyor ya da almıyor ayrı. Heh, şimdi burada demek istediğim şu. Heh, demek ki metin dediğimiz olayı anlamak o kadar kolay değil. Eğer kolay olsaydı haricilik denilen mefhum olmazdı. Kolay olsaydı irca denilen mefhum olmazdı. Kolay olsaydı cehmilik denilen mefhum olmazdı. Kolay olsaydı itizal denilen mefhum olmazdı mutezilelik. Yani bu ne demek? Bunların hiçbiri seletle sepetle alakası yok. Nasları neyle? <gülüyor> Anlamayla alakası var. Anlamayla. Yani doğru anlamıştır, yanlış anlamıştır. O apayrı bir olay. Ama neticede anlamaya gayret ediyor. Anlama mücadelesine giriyor. Yani bir ayet, bir ayet. Heh. Mesela ne diyor Allah Azze ve Celle? Diyor ki ayeti kerimesinde. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. Ne demek bu? Ne demek? Ha, i̇drak kelimesi kullanmış. Bir bakmışsın elli tane anlayış çıkmış değil mi? Ama peki doğru mu bu anlayışlar? Doğru olabilmesi için yapması, yapılması gereken neler var? Gayretler var, cuhutlar var. Nedir? Bir. Önce onu başka bir ayete irca ettirmek. Ne demek? Yani o alandaki ayet tefayet değil, o başka ayetler değil. O ayetleri de alıp tepsiye koymak lazım. Yani yemeği sırf tuzdan yapamıyorsun. Değil mi? <gülüyor> sırf sebzenin kendisinden yapamıyorsun. Ha, diğer ayetleri o tepsinin içine koyacaksın. Yetti mi? Yetmedi. O konudaki hadisleri de ne yapacaksın? O tepsinin içine koyacaksın. Sonra o da yetmedi. Hadislerin sayını zayıfından ayıracaksın. <gülüyor> ne kadar zor iş görüyor musun? O da yetmedi. O ayet hadisleri sahabe nasıl anlamış? Ona bakacaksın. O da yetmedi. Daha sonra alimler de o ayetleri, hadisleri sahabenin anlayışıyla bize nasıl? Yorumlamışlar. Ona bakacaksın. Dört merhale. E şimdi bu işe avamdan bir adamın soyunduğunu farz et. Ne olur? Çıplak kalır. Mümkün değil. Heh. Demek ki yani metni anlamak da o kadar kolay değil. Ben Buhari okutuyorum, kitabı tevhid okutuyorum. Bazen arkadaşlar öyle bak başlıkları geliyor ki anlamak mümkün değil. Bazen de öyle hadisler geçiyor ki başlığı başlığıyla alakasını kurmak mümkün değil. Ama aslında bab başlığıyla alakası o kadar açık ki, o kadar nef ki, 40 tane adam biz anlayamıyoruz i̇bn Hacer'i okuduğumuz zaman ya bu niye anlayamadık, niye görmedik ya bundan kadar da kolaymış diyoruz. <gülüyor> kaide belli. Her birinin üstünde bir bilen var. Kaide belli. Her bilenin üstünde bir bilen var. İlmin nihayeti yok. İlmin nihayeti yok. İlimde sona ulaştım diyen adam yalancıdır. İlimde sona ulaşmak ne değil? Mümkün değil. Kimse ilimde sona ulaşamaz. Allah'tır ilimleri cami eden, toplayan. Başka yok. Ona dikkat edeceğiz. He. Şimdi ne demiştik? Bu, herkes, her fırka bir delilin peşinden gidiyor. İşte bu delil bazen ne oluyor? He. Tamamen ney? Batıl kıssalardan, hikayelerden oluşan, herkesin hevasına, arzusuna uyan ney? Hikayeler, hurafeler. Yani bunu özellikle Sofiyun zümresiyle Şia'da çok duyarız mesela. Sofiyun yani Sofilerle Şia'da çoktur. Batır hikayeler. Asılsız. Aslı astarı olmayan ney? Hikayeler, hurafeler. Evet. İkincisi, Peygamber Efendimiz Vesselam'a isnat edilen uydurma rivayetler. Şimdi, uydurma. Ne demek Uydurma. Senedinde uydurmacı adam var, yalancı var, deccal var. Onun da ötesinde biz buna bir şık daha eklemiştik geçen hafta hatırlıyor musunuz? Aslı olmayan rivayetler. Yani aslı olmayan rivayetler ne demek? Yani uydurucusu bile yok. Yani senedindeki adam vadda bile değil. Kezzap bile değil. Yani. Evet. Üçüncüsü delil olarak kullanılmayacak derecede zayıf hadisler. Zayıf. Ki... Geçen ders açıklamıştık değil mi? Zafiyet adaletten mi gelir, zaptan mı gelir? Zaptan. Zafiyetin adaleti zaptır, adalet değil. Adaleti sakıt olanın zaten hadisi zayıf değil, zaten alınmaz. Zapt nedir? Hafıza değil mi? Belleme. Duyduğu gibi rivayet edebilme, menekesine ne yapma? Sahip olma. Eksiltmeme. Fazlalaştırmama ya da çevirmeme. Taklit diyoruz. Evet. Diğeri sayı hadisler. Ne demek sayı hadisler? Sahi. E yani e, sayı hadis olunca hocam nasıl oluyor? Yani nasıl bu adamların delil oluyor bu? İşte burada metni anlamada problem var. Metni anlamada problem var. Evet. Sonunda ne demiştik? Kitap Sünnet ve icma ile çelişir gözükmese bile görüşü Allah'ın dinde delil olmaktan uzak bir takım son dönem alimlerinin sözleri. Ya Amel efendi dedi ki, Mehmet efendi dedi ki, Recep efendi dedi ki, işte Cafer efendi dedi ki yani bu efendiler kıyamete kadar hiç bitmeyecek. Her devrin efendileri çok olacak ama ölçü efendilerin sözü değil, ya kimin? Allah ve Resulünün sözü. Yani bu efendilerin sözü hiç bitmez. Demek ki bu beş minvalden dışarı çıkmaz arkadaşlar. Geçen ders ilk şüpheyi aldık. O şüphedeki rivayet hangi şıkka giriyordu? Dördüncü şıkka giriyordu değil mi? Sayı hadiste ama ne yapmışlardı hadisi? Yanlış anlamışlardı. Evet, şimdi ikinci şüpheyi alalım bakalım o hangisine girecek. Sizden bunu istiyoruz yani tespit edeceksiniz hangisine giriyor. Evet okuyalım. <gülüyor> İkinci şüphe. Ölülerle istigazede bulunmanın cevazına dair. Yani ölülerden yardım istemenin, ölülerden medet ummanın cevazına dair. Evet. Caiz olduğuna dair. Cevazına dair ayet. Kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım diledi. Kasas 15 ayetini ve kıyamet günündeki şefaate dair uzunca rivayet edilen bir hadisi delil olarak ileri sürmektedirler. Bu hadiste insanların Allah nezdinde kendilerine şefaat dilemesi için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den istigazede bulundukları anlatılmaktadır. Ayrıca Buhari tarafından rivayet edilen İbrahim ile Hacer Aleyhisselam kıssasında Hacer Aleyhisselam'ın sende bir hayır ya da rivas yani yardım edecek bir şey varsa yardım et sözünü delil olarak göstermektedirler. Evet yani maruf Kasas ayet-i kerimesi, 15. ayet. Fes-tegâfuhu levi min şi'atihi alellevi min aduvihi ayeti i kerimesi. Evet. Kendi tarafından olanı, yani kendi safından olanı, evet, düşmana karşı ondan yardım diledi. Yani demek ki ne yapmak? Karşı taraftan bile olsa ne yapmak? Yardım dilemek, ondan yardım talep etmek ki orada İsteğafe geçiyor. Onun için müellif onu delil vermiş. Ha, nedir? Caizdir. Bu ayet ne yapmayı? Böyle yardım dilemelerin caiz olduğunu bize ne yapar? Gösterir. Halbuki bizim verdiğimiz kurallarda bunların cevabı vardı. Kurallarda bunların cevabı vardı. Birazdan zaten cevabı alınca göreceğiz. Yani, yani selefi anlayışta, muvahhid anlayışta yardım dilemek külliyen haram değil. Yardım dilemek külliye, haram değil. Yardım dilemenin haddi var, hududu var. Kimden hangi koşullarda nasıl yardım dilenir belli. Bunu anlayabilmek önemli olan. Ha. Yine ikinci şefaat hadisini delil kullanıyorlar. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'dan de bulunuyorlar. Madem ki he, peygamber aleyhissalâtu şefaat hadisinde kendilerine şefaat dilemesi için ne yapıyorlar? İstigasede bulunuyorlar. O halde bu da nedir? Caizdir diyorlar. Evet. İlki ayet. ikincisi ne? Buhari Müslim rivayeti. Üçüncüsü o da Buhari Müslim rivayeti. O da sahih. Müslim'de farklı bir lafızla geçiyor. E, buradaki lafız Buhari rivayeti. Diyor ki sende bir hayır ya da gıvas, gavs yani. Yardım edecek bir şey demek. Varsa yardım et. Ki bunu kim söylüyor? Hacer Aleyhisselam diyor. Kime söylüyor? İbrahim Aleyhisselam'a. Demek ki ne yapmış ondan? Yardım dileğinde bulunmuş. Şimdi nasıl kelimeleri ne yapıyorlar? Tarayıp buluyorlar görüyor musunuz? Gavs, Gıyas bunların hepsi aynı kökten. İsteğafe. Hepsi ney? Aynı kökten. Aynı kökten. Ha diyor bu üç neyde? Nas'ta da ilki ayet ikisi ney? Hadis, yani ayetin zaten saati hakkında herhangi bir şüphe mümkün değil. E hadislere gelince, ilki Buhari Müslümin'in yani rivayet ettiği hadis, ikincisi de bu laflar Buhari'nin rivayet ettiği hadis, en sayı hadislerden. O halde bak demek ki, ne yapmak? Ölülerle istigasede bulunmak nedir? Caizdir. Ey muvahhitler siz boşu boşuna ne yapıyorsunuz? Kıyamet koparıyorsunuz. Bakalım cevabı neymiş? Evet oku. Ok. Bu şüphenin cevabı. <gülüyor> Bu şüpheye değişik yönlerden şu şekilde cevap verilebilir. Bir. Sözü edilen istihazı ve yardım dileme ölüden ya da üçüncü bir şahıstan değil hayatta ve hazır bulunan kimseden istenmektedir. Yani yani, yani bakın hem ayete bakın hem de hadislere bakın. Burada problem yok. Problem yok. Yani karşı taraftan olan düşmana karşı ondan yardım diledi. Problem yok. Yani bugün ne yapıyor? Libya'daki muhalifler Kaddafi'ye karşı Amerika'dan yardım talep ediyor. Müşrik olmuyorlar ki. Anlatabildim mi? Ya yapılan iş yanlış olabilir o ayrı. Ama o yardım dileğinden dolayı ne olmuyorlar? Müşrik olmuyorlar. Ben çok güçlüyüm. Ben çok güçlüyüm. Benim gücümde, izzetimde, Diyelim ki birilerin nezdinde maruf karşıda iki tane adam ne yapıyor? Vuruşuyor. Dayak yiyen kalktı dedi ki Necmi hoca beni kurtar. Bu problem yok? <gülüyor> yani buna haram diyen bir alim yok. Yeryüzünde buna haram diyen bir alim yok. Yani hayatta olup hazırda bulunma kaidesi var. Hayatta olup hazırda bulunma. He! Ama ben burada dayak yiyorum. Ama ben burada dayak yiyorum. E Osman Amerika'da Osmanlı telefonunu arıyorum. Osman diyorum. Maneviyatını, ruhunu bana yolla, bana yardım etsin. Bu olmaz çünkü hayatta da olsa ne değil? Hazır, Hazır değil. Yani bir adam aslana karşı Tüfeğin'den yardım dilerse tevekküle aykırı olmaz. Cüzzama karşı ilaçtan ya da doktordan yardım dilerse tevekküle aykırı olmaz. Fakirliğe karşı, tamam mı? İşten yardım dilerse, patronuna yardım dilerse tevekkül aykırı olmaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. He. Demek ki hayatta olmak, başka hazır olmak, bir de başka üçüncü şartımız vardı, güç yetirebilmek. Muktedir olmak. Yani bu üç şartın aynı anda bulunduğu bir yerde zaten istilasede bir problem yok. Kimse bu söylemiyor ama sen kalkarsan yatır, yani kabirdeki adamdan yardım dilersen. Yatır yani düşün yani işte kabirde. Ya da sen kalkarsan kabirde değil ama sen buradasın o fizanda, Ondan yardım dilersen. <gülüyor> ya da üçüncü bir şik, o da ne? İşte ne yaparsan yanında, hayatta hazır ama beni bir cennete sok dersen. O da olmaz, güç getiremez. Onun yetkisi dahil de değil. Yanında başka, hazır, hayatta e, bana bir çocuk bahşet dersen? Olmaz. Anlatabildim mi? Kural belli. Nasıl karıştırıyorlar görüyor muyuz? Yani özellikle insanların kafasını karıştırmak için devam. aleyküm selam, ellerinden geleni yapıyorlar. Evet devam et. <gülüyor> İsrail oğullarından olan meskur şahsın Musa aleyhisselamın yardımını istemesi onu gördüğü anda gerçekleşiyor. Yani Kasas suresindeki bu ayet-i kerime İsrailoğullarından meskur bir şahıs var. Ne zaman ki Musa aleyhisselamı görüyor, bizzat ondan ne yapıyor? Onun bulunduğu bir ortamda onu gördüğü anda ondan yardım etmesini istiyor. Yani problem yok, evet. Aynı şekilde Hacer aleyhisselam da duyduğu bir ses üzerine işaret edilen sözünü söylemişti. Yani yani hanımlar seslerden korkarlar, kocalarından yardım isterler. Bu problem yok. He, ama koca Amerika'dayken ses duydu, yardım istedi telefonla. E koca ne yapacak? Ya polisi arayacak ya babasını arayacak ya kardeşini arayacak. Hadi oradan bir yardımı dokunsun bakalım. Dokunsun. Dokunur mu? Dokunmaz. Mümkün. Ama işte her şeyde böyle ne? Bir ulviyet aramak. Bu meslek olmuş meslek. Her şeyde bir ulviyet aramak. Kutsiyet aramak. Her şeyde bir gizem aramak. Bu meslek. Bu Hinduizm'den kalma. Ne bileyim işte. Piloton mantığından kalma nelerdir? Düşünceler. Böyle bir şey yok İslam'da. İslam realistin olduğu kadar. Yani hep buna ne diyoruz? İslam aklı önem verdiği kadar atifeye de önem verir. Yani ne sıf akıl dinidir ne de sıf duygu dinidir. Akıl ve duygu karışıktır. Birbiri iç içedir yani. Ama sıf aklıyla amel edenler mutezili olurlar. Sıf duygularla amel edenler de ne olurlar? Sofi olurlar. Hal böyle olunca sofistik ediyorlar. İşte ne olur? Bir maks, ifrat ve tefriç orta olmuyor. Evet. E üçüncüsü, insanların kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le istihazda bulunmaları da onun hazır bulunduğu ve Allah'a dua ve şefaat isteğini bulunmaya muktedir olduğu bir durumda gerçekleşecek. Kaldı ki bu yetkiyi ona zaten kim vermiş daha dünyadayken? Allah vermiş. Ama Buhari Müslümi rivayetlerine bakarsak secdeye kapanacak, şefaat dileğinde bulunacak, Allah ona bir hat çizecek değil mi? Bir hat. O haddin dışına ne yapamayacak? Çıkamayacak. Şefaat isteğinde bulunacak, Allah şefaat edecek. Yani zaten bu hak ona verilmiş. Bu hak ona ne yapılmış? Verilmiş ama bakın o hakkını amcası için kullanamadı. O hakkını dedesi için kullanamadı. O hakkını sahih kavle göre annesi babası için ne yapamadı? Kullanamadı. Kolay değil. Yani bu hak verilmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ümmetine şefaat edecek ama ümmetinden şefaat edecekleri şefaat edeceği o sınıfların haddi hududunu Allah ne yapmış belirlemiş dünyadaki ona yetki vermiş ama dünyadaki o yetkiyle doğrudan gene ne yapamayacak şefaat ne yapamayacak Şefaatte bulunamayacak ne yapacak gene secdeye varacak gene ne yapacak izin isteyecek Allah ona haddi çizecek diyecek ki şu şu sınırlar içindekilere ne yapabilirsin şefaat edebilirsin. Onun üzerine şefaat edecek. Yoksa sen yani müşrik olarak ölenler için istiğfar talebinde bulunma. Yetmiş kere bile ne yapsan? Tevbe istiğfar etsen Allah onları ne yapmayacaktır? Bağışlamayacaktır. Velev ki sen Muhammed bile olsan. Önemli değil. Allah Azze ve Celle insanına göre diğer insanları kayırmıyor. Çünkü o mutlak adil. Heh, karıştırmamak lazım. Yani demek ki Şefaat apayrı bir olgu. Kaldı ki biz her zaman ne diyoruz? Peygamber aleyhissalatu vesselama has olan özellikler hiç kimseyi bağlamaz. Yani ne demek bağlamaz? İnanma ya da onunla amel etme yönünden değil. Yani ne? O özelliklerin de başka insanda bulunması yönüyle. Şefaat peygambere verilmiştir. İmam-ı Azam'a verilmemiştir. İmam Şafi'ye verilmemiştir. İmam Mali'ye verilmemiştir, İmam Ahmed'e verilmemiştir, Ebu Bekir'e de verilmemiştir, Ömer'e de verilmemiştir, Osman'a da verilmemiştir, Ali'ye de verilmemiştir. Bak, vay, Ebu Bekir'in menzilesini düşürdük, yerden yere vurduk Hazreti Ebu Bekir'e. Hiç de kıymeti kalmadı, öyle mi? Hayır değil. Esas kıymet o. Esas kıymet onunla Peygamber arasındaki farkı bilmek. Bilmez de peygamberin hususiyetlerinden onu da yararlandırmak istersen o zaman peygamberinin kıymetini bilmemiş olursun sen. Peygamber'e has bir özellik. Peygamber'e has özelliği sen ne yapma? tahmin etme, teşmil etme. O peygamber aleyhissalatü vesselam'a has. Allah ona o özelliği vermiş. O hakkı vermiş. Hasa istiyoruz bak değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ne? Ait Özellikler. Onlar onun neyinden? Hasletlerinden. Şemailinden yani ona ait o. Bize ait değil. Karıştırmamak lazım. İşte en büyük problem karıştırmak. En büyük problem karıştırmak. Evet diğer. Hayat ile ölümü birbirine denk tutmak en çirkin batıl iddialardandır. İki. Devam. Zikredilen ayette İsrailoğullarına mensup bir şahıs hakkında bir bilgi ve haber verilmektedir. Ayrıca bu şahıs uygulamaları delil olarak alınacak bir kimse değildir. Çünkü Musa aleyhisselam kendisine sen besbeli bir azgınsın demiştir. Bakın görüyor musunuz ne kadar kat'i bir cevap. Vay ahlaksızlar! Siz Allah azze ve celle'nin, orada Musa diyor ama bu hükmü veren kim? Allah. Şimdi diyebilir misin bu Musa'nın sözü Allah'ın sözü değil? Bunu Musa diyor ama dedirten Allah, bu Allah'ın sözü. Kelamı yaratılmadı, ondan başladı, ona dönecek. Heh. Vay, sen ne yapıyorsun? Şu adamın delilini alıyorsun. Yani kendi tarafından olanı düşmanla karşı ondan yardım diledi. Yani işte bak o adam ne yaptı? Yardım diledi. Kimden? Musa'dan. İyi de, sen o adamın kim olduğunu biliyor musun? Kim o adam? Gene aynı ayetlerin Devamında belirtilen adam. Allah'ın ona sen besbelli bir azgınsın dediği adam. Yani tabiri caizse sen al Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in neyini, sözünü değil diye getir ümmetin önüne koy. Biz buna alışırız zaten. Nerede cahili şiirler var onlarla istilal ederler. İstivayı bile istila yaparlar. Olmaz. Öyle bir şey yok. Yani Hüküm belli. Ha ki diyelim aldık. E yani bu mutlakiyeti bir kul değil. Azgın bir kul. Azgın bu kulun Musa'dan yardım dilemesini sen ne nasıl alırsın? Yani hangi mizana, hangi ölçüye geri alırsın? Velevki yani azgın bile olmasın zaten hayatta. O anda görmüş, baş gözüyle görmüş, yardım dilemiş. Problem yok. Evet, devam et. Hacer Aleyhisselam'ın sözü de aynı şekilde dinde delil teşkil etmez. Niye delil teşkil etmez? Niye? Hacer Aleyhisselam azgın değil. Niye? Kastettiği şu. Öncekilerin şeriatı bizi bağlamaz çünkü genel itibariyle. Öncekilerin şeriatının bizi bağlayabilmesi için bizim şeriatımızda meskutun yani en azından o meselede susulmuş olması lazım, sükütle ikrar olması lazım. E bizim dinimizde tevhidle alakalı onlarca yüzlerce ne var? Nas var değil mi? Ölüden yardım istenemeyeceğini gösteren neler var? Naslar var. Hazır olmayanlardan yardım istenemeyeceğini gösteren neler var? Naslar var. Sen Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatından bir örnek verebiliyor musun? Veremiyorsun. Heh. Hal böyle olunca demek istediği şu yani velev ki olsun, velev ki olsun, velevki olsun. Yani zaten onu usul alimlerine göre delil almakta da çok ne değil? mantıklı değil. Evet. Diğer şüphe. 3. şüphe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine gidip ondan istiğfar dilemenin cevazına ilişkin olarak şu ayeti delil göstererek. Yani gidelim ederim. Peygamber Efendimizin kabrine. Ondan ne dileyelim? Bizi aff, bizi affetmesini, bize mağfiret etmesini dileyelim. Ona da delil olarak bu eynemede delil olarak şu ayet kelimesi gösterelim. Neymiş o? Hal bu ki onlar kendilerine zulmettiklerinde sana gelip Allah'tan mağfiret dileselerdi ve resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi bir, bir daha halbuki halbuki onlar kendilerine zulmettiklerinde sana gelip Allah'tan mağfiret dileselerdi ve resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi herhalde Allah'ı ziyadesiyle affedici esirgeyici bulurlardı Bakın İsa ne kadar 64. ne kadar güzel delil görüyor musunuz Oh buldular delili değil mi Delină De ne kadar güzel. Evet. Nisa 64. Dicând că, vema erselna min Rasulin illa liyutaab ibiwnillah, walau anhum ilzalam anfusahum jauke, fas taqfarullah rahima. Ei bine, ești delin. Ei bine, ești delin. Ei bine, ești delin. Ei bine, ești delin. Mut, muhtemelen Utbi tarafından nakledilen bir Bedevi kıssasını da aktarmaktadırlar. Bu kıssaya göre Bedevi Resulullah'ın kabrine gelmiş, yukarıdaki zikreden ayeti okumuş ve şöyle demiştir. Ovada defnedilmişlerin en hayırlısı. Ovaları, tepeleri, sardı kokusu, senin bulunduğun kabre canlar feda, iffet cömertli kerem hep orada. Kıssaya göre bu sözleri söyleyen bedevi rüyasında Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görmüş ve Allah tarafından mağfiret edildiği müjdesini almış. Evet. Yani işte alın size bir rivayet. Evet. Alın bir rivayet. E yani şimdi bu bedevi yani sahabi falan değil. He. Tabi de değil. Yani şimdi utbiyen ne kadar bunu nakletmişse de kim bu yani kim? Yani nedir bu? Belli değil. Zaten mechulü'l-ay. Ne demek mechulü'l-ay? İsmi bile belli olmayan bir adam. E zaten rivayet alınmaz. İsmi bile belli olmayan bir adam. Hani ismi belli olur da durumu zayıf olur. O hayır yani. Kim bu? Yani işte bedevi. E onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce ne var? Bedevi var. Yani demek ki bir kere bu ne? Kendi başına problem. Şimdi aldıkça göreceğiz. Bakalım nasıl cevap veriyoruz? Bu şüphenin cevabı. 1- Söz konusu ayetle ilgili olarak ileri sürülen bu iddianın batıl olduğu birkaç yönden açıklanabilir. 1- Arap dil kurallarına göre İda edatı geleceğe yönelik zarf görevi görürken ayetin metninde geçen iz edatı da geçmiş zamanla ilgili zarf anlamı taşımaktadır. Evet şimdi ayetin metninde iz geçiyor, izaha geçmiyor. Yani illa kelimesi geleceğe yönelik anlam ifade eder ama iz geçmiş. geçmiş, maziye yönelik anlam ifade eder. Bir kere bu maruf. Evet, devam et. Lisânü'l-Arab'ta İbn Manzur'un zikrettiği gibi diğer dilciler de aynı kuralı dile getirmişlerdir. Evet, İbn Manzur biliyorsunuz Arap dilinde ne? Otorite değil mi? <gülüyor> Arap dilinde ne? Otorite. İbn Faris de birlikte Mucemme'u'l-Lugha otorite. Evet. Buna göre ayet-i kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde meydana gelmiş belirli bir olayı anlatmaktadır. Nitekim şu ayetlerde buna benzer bir durum söz konusudur. Evet bakın onların hepsinde iz kullanılıyor. Niye bu ayetlere o zaman aynı gözle bakmıyorsunuz? Birinci ayeti alalım. Hatırla ki kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Evet. Enfalutuz. Ve izi yemkuru bikellezine keferu liyifbituke ev yaktuluk ev yukricuh. Bak orada iz kullanıldı. Evet. İz. Devam. İkinci ayet. Onlardan bir grup da dedi, demişti ki ey Yesripliler yani Medineliler artık sizin için durmanın sırası değil. Haydi dönün. Ve ifkalet taifetun minhum. Ya ehle yetribe, la mukame lekum ferciu. Orada da ne geçti? Iz geçti. Evet. i̇b Edatı ı ancak tera fiilinden sonra geldiğinde gelecek zaman için zarf olur. He, şimdi iz, teradan sonra, yani görme var ya görme, ra-a, tera. Ondan sonra, geldikten sonra ancak gelecek ne. Zaman için zarf olarak, edat olarak kullanılır. Halbuki müzayit kelimeye bakıyoruz. Ha, ne diyor? İzzalâmû enfusun. Öncesinde de böyle vennahum diyor. Neden sonra gelmemiş? Teradan sonra gelmemiş. Bunu buna dikkat edeceğiz. Terafi ilinden sonra geldiğinde gelecek zaman için zarf olabilir. Bakın yani şey işte kendi lügat kitaplarında var. Devam et. Bu durumda. Bu durumda da. Bu durumda da kıyametle ilgili konulardaki gibi geleceğe ait olduğu bilinen hususlarla ilgili olur. He yani, velev ki iz teradan sonra gelsin, her durumu da kapsamaz, kıyamete özgü olayları kapsar. O ayet-i Misal olarak Allah azze ve celle bir ayet-i şöyle buyurmaktadır. Onların ateşin karşısında durdurulu. Ah! Keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak dediklerini bir görse. alen Gördük mü? Evet. Fekalu Ya leytana nuraddu la bi -ayati rabbina ha. Ne diyor burada? tera Gördük mü? İz neden sonra gelmiş? Teradan. Kıyametle alakalı. Ancak o zaman gelecek anlam ifade eder. Devam. Bu, İki. Yani lugat yönüyle bu arkadaşlar. İki. Hadi çıkarsınlar lugat yönüyle, buna aykırı bir şey ne yapsınlar, konuşsunlar, göstersinler. Evet. Devam. İki. Asabı kiram, bu ayeti kelimeyi Peygamber vesselamın hayatta bulunduğu döneme ilişkin olarak anlamışlardır. Yani nereden biliyoruz hayattayken bu böyle ama öldükten sonra kabrine gidip de. Hiç ondan af ve muafiret ne yapmamışlar? Dilememişler. Hadi getirin bir örnek. Bedevi getiriyorsunuz yav. Yani, yani uydurma rivayet. Getirin bakalım bu haliden müslimden. Getirin ibn Ömerden, ibn Abbas'tan, Hazreti Ömerden, Hazreti Ebu Bekir'den. Getirin. Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlarından, ashabından, ashabu sufesinden getirin. Yok. Evet. Ashab-ı kiram bu ayet-i kerimeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta bulunduğu dönemi ilişkin olarak anlamışlardı. Bu nedenle de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat edince hiçbirisi kesinlikle kabrine gidip de ey Allah'ın Resulü şöyle şöyle yaptım benim için mağfiret dile dememiştir. Ashabın böyle bir uygulamada bulunduklarını nakleden kimse sahabe, tabi'in ve onlardan sonra gelenler hakkında açıkça yalan söylemekte ve iftira etmektedir. Yani bu endülyans mı? Yani ne? E işte e, zina yaptın, e, git Resulullah Aleyhisselatü kabrine ey Allah Resulü ben zina yaptım, e, benim için Allah'tan mağfiret diler. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu hangi akide de var? Açın eşari kitaplarını yani açın bakın Maturidi kitaplarını açın, bakın böyle bir şey yok. Kata, kella. Allah muhafaza. Tevhidin acına aykırı. Hayattayken elbette ki aleyhissalatü vesselamın duasını almak. He, sen bugün bunu hayattaki salih bir kul olarak telakki ettiğin, ya bırak onu annen için yaparsın. Hiç yani salih olduğunu telakki etmen gerekmiyor. Baba arkadaşıyla yaparsın, hadislerde valet olduğu gibi. Ya amca ben bugün bir hata işledim, babamın dostusun. Aleyhissalatu vesselam'ında neyini biliyoruz? Sahabisini biliyoruz. Koskoca Ömer çok hayırlı ama kalkmış onun amcasına demiş ki bir yağmur duası için ne yap? Dua yap da Allah bize ne yapsın? Yağmur yağdırsın. Yani ben de bugün çok hata yaptım. Yani bilmeden ya da istemeden günah işledim ya. Benim için dua et. Allah benim halimi düzelsin. Allah beni affetsin. Bunda problem yok. Ama sen git Ebu İbe'l Ebrahim ensarinin kabrine Ey Peygamberler, sana selam. Medine'de evinde ağırlayan yüce abi. Ee. E ben bugün faiz yedim. Ee, haram işledim. Ee, Allah'tan benim için ne yap? Beni affetmesini diler. Ne güzel ya? E hani Allah en yakındı bize. Şah damarımızdan daha yakındı. Ne gerek var yani? Ulaşmıyor mu? Gitmiyor mu? Yani öyle mi gidecek yani? Santrale mi uğrayacak? Nasıl olacak? Yani Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok. Bir kere dünya dili yok ki onda. Dünya dili yok. Dünya lisanı yok. Dünya kalbi yok. İsmi üstünde meyyit meyyit. Ya hocam o şehittir. Şehitlik de meyitlik hükmündedir. Eğer şehit olmasa cenaze namazı kılınmaz. O hafayrı bir olay. Şehitliğinin kendine faydası var. Sana faydası yok ki. Sen kimsin? Yani dikkat etmek lazım. Yani bunlar insanı maalesef böyle ne yapar? Farkında olmadığını öyle vadilere çeker ki arkadaşlar hep söylüyorum. Yani bol bol ham edin Rabbinize. Şükredin ki Allah bizi muvahhitlerden kıldı. Bu çok önemli. Yani tevhid nimeti hiçbir nimete benzemez. Yani tevhid nimetinin olmadığı yerde iman olmaz. Ben müminim diyen adam muvahit değilse mümin olamaz. Ama muvahit adam mümindir. Çok önemli. Yani hayatı şirk üzere geçen, hayatı şirki hadiselerle geçen adamın kim olursa olsun, ne sapalı, ne sarığı, ne cübbesi, ne şalvarı, ne elindeki tesbihi, ne de gece teheccüdü sizi ne yapmasın? Aldatmasın, Aldatmasın kandırmasın. Dikkat etmek lazım. Yani tevhid ehli olmak, muhit olmak çok önemli. Evet. Halbuki onlar mutlak anlamda en hayırlı nesildirler. Yani öyle ya sahabe tabi, ondan sonra gelenler, hayrul kurun dediğimiz... Yani şimdi onlar öyle yapmadı. E yaptın iddia edersen açık anlamda iftira edersin. Ha böyle bir şey caiz olsa ya onlar mutlak anlamda en hayırlı nesiller. Hangi hayırda biz onları geçtik? Bana bir hayır söyleyin, hayır ameli söyleyin. Biz sahabeyi geçtik, tabiini geçtik, etva tabiini geçtik. Bana bir hayır ameli gösterin. Ya hocam biz ne yaptık? Bak Endonezya'da Müslümanlara ulaştık. Değil mi? Ha şimdi öyle dersin. Yani onlar ulaşamıyordu. Ya i̇nsanlar her zaman güçlerinin yettiğiyle mükelleftirler. E o zaman sen peygamberden daha hayırlısın. O ümmetin hepsine ne yapamamış? Ulaşamamış. Böyle bir şey diyebilir misin? Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra İran fethedildi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Mescid-i Aksa Fethedildi. İran'ın bir kısmı o dönemde fethedilme durumuyla karşı karşıya kaldı ama esas darbeyi kim vurdu? Hazreti Ömer vurdu. O bakımdan yani bunları diyemezsin böyle bir şey yok. Ha, onların içinde bulunmuş oldukları durumla kendini kıyas edersen görürsün zaten onların niye hayırlı olduklarını. Yani ben Ebu Bekir daha hayırlıyım diyen adamdan ne beklersiniz siz arkadaşlar? Ömer Allah'tan daha hayırlıyım diyen adamdan, Osman'dan Ali'den radıyallahu Anhuma, Yani bundan bir şey beklemeyin yani. Beklemeniz mümkün olmasın. Evet. Allahu Teala yerine getirmeyip gevşeklik gösterenleri kınadığı ve böyle bir tutumu nifak alametlerinden saydığı halde Böyle bir görevi ifa etmekten nasıl uzak durabilirler? Ya yani madem böyle bir görev vardı neden uzak durdular? Neden? Çok kolay ya kabrin başındalar zaten her an. Çok kolay. Ne kadar da kolay yani işte gidersin yani. Bak Allah da bana nasip etti. Beş yıl orada öğrencilik yaptım kaldım. E çok kolay. Yani sabah namazından git yatsıya kadar kal. Günah münah kalmaz insanda elhamdülillah yani. yani Günah münah kalmaz. Her an ne yap, Peygamberden istiğfarda bulun. Yani ne yap? Onu şefaatçi kıl, aracı kıl. Ama maalesef neler görmüyoruz ki? Neler görmedik? Kağıtlara yazılar yazıp Peygamber ve vesselamın kabrinin içine atanlar mı ararsınız? Kurdele bağlamaya kalkanlar mı ararsınız? Kısır oğlunun donunu Kısır kızının kilodunu getirip peygamber aleyhissalatü vesselamın kabrinin duvarına sürerek oğlunu ve kızını dönlemeye kalkanlar mı ararsın? Bak ben söylüyorum açık söylüyorum. Tercümesini söylüyorum ben size. Bunlar onun tercümesi bir şey yok. Bunlar onun tercümesi insanlar başka türlü anlamıyorlar. İnsanlar başka türlü anlamıyorlar. Ya hocam doğru söylüyorsun ya diyor onun için oraya sürdü onu. Ya başka nasıl olacak? Bunları gördük. Eski dönemlerde doğan çocuklar getirilir Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabrinin toprağına aynen tavuğun toprağa girip eşinip ne yaptığı gibi o, o eyleme ne diyorlar? Ee, deşeleme, deşeleme. Deşelendiği gibi çocukları o toprağa sürenler varmış ya. Yani bunlar kitaplarda yazıyor. Miratül Haramey'in kitabında var. Yani bu mu tevhid Allah aşkına? Yani tevhid bu mu? İman bu mu? Din bu mu? E onu Peygamber'e aleyhissalatü vesselamın kabrinde yapanların e burada yapmasını zaten ne yapmayın? Garipsemeyin. İşte tevhid bu. Birilerine göre tevhid bu. Allah muhafaza. Evet. Hadis, fıkıh <gülüyor> ve tefsir ilimlerinde derinleşmiş, dinde öncü, insanlığı hidayete sevk eden ve ümmet içinde belli bir konuma sahip imamlar nasıl olur da böyle bir vecibeden habersiz kalabilirler? Ve nasıl olur da insanları böyle bir vecibe çağırmaz, yönlendirmezler? İlim ehlinden hiçbiri kesinlikle böyle bir şey yapmış değildir. İmam Ebu Hanife'nin... Sözünü hatırlayın. Geçen derslerde ne yapmıştık? Almıştık değil mi? Yani bu çok önemli bir söz. Lafsı nasıldı? Hatırlayan var mı? Sözün lafzını hatırlayan var mı? Nasıldı lafzı? Nebilerinin ve Rasullerinin hakkı için hürmetine senden istiyorum ey Rabbim gibi sözler ne yapılamaz kimse söyleyemez diyor. Çünkü yaratılmışın yaratan üzerinde hiçbir hakkı yok, yok. yoktur açık. Bütün hanefi kaynaklarda var dipnotuna bakın. ve Onlarda kerih görüyorum sözünde ne olduğunu zikretmiştik. Harama yakın. Harama yakın tahrim galiben tahrim zaten. Galiben tahrim. Yani dikkat etmek lazım. Her zaman söylüyoruz. Her zaman söylüyoruz. Yani selefin dikkat edin arkadaşları Yani bu çok önemli yani. Bu kaideyi biz pek çok yerde zikrediyoruz. İnsanlar bunu yanlış anlıyorlar. Ama bu kaideye doğru bakarsan doğru bir kaydedir Yeter ki doğru gözle bak. Bizim arkadaşlar mekruhlarımız selefin haramlarıdır. Dikkat edin. Bizim mekruhlarımız selefin haramlarıdır. Bizim sünnetlerimiz selefin farzlarıdır. Yani bunu unutmayın. Çok önemli bir kaidedir. Bunu ulemamız hep zikreder. Bizim mekruhlarımız selefin haramlarıdır. Ne demek bu? Bizim mekruhlarımız selefin haramlarıdır. Ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz biz bundan? Bizim mekruhlarımız selefin haramları. Bunlar çok büyük. Yani mekruhtan bile haram gibi ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Bizim sünnetlerimiz de onların farzları, onlar da sünnet farz gibi. Ne yapmıyorlar asla? Bırakmıyorlar. İşte biz böyle bir neyiz, nesiliz. Hal böyle olunca gerisini siz ne yapın takdir edin. Evet, devam. Bu tür bir tutum sergileyenler ilim ehlinen sayılmayan ve insanlarca önemsenmeyen kimselerdir. Devam. Hayret doğrusu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken ümmet günah işleyerek kendine zulmediyor. Sonra istiğfarda bulunması için Resulullah'a gelmeleri isteniyor. Ve bu davete uymayanlar kınanıyordu da, kınanıyordu da. Kınanıyordu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra ümmetin zulmü ortadan kalktı mı ki onlardan hiçbirisi istiğfarda bulunması için onların iddia ettiği gibi kabrine Resulullah'a gitmeye ihtiyaç duymadı. Ne kadar güzel bir cümle görüyor musun? Evet. İşte bakın arkadaşlar, ilmin, ilmin, ilmin, İslami ilimlerin üç temeli vardır. Bu çok önemlidir. Bir, fıkıh. iki mantık. Üç, belagat. Ne demek bu ya hocam? He. Yani alimler alim olmadan önce bu üç alanda mahir olmak zorundadırlar. Bir fıkıh, fıkın içine hem Kur'an girer hem de sünnet. Yani fıkıh demek bu demek. İki mantık, nedir mantık biliyor musunuz? Doğru düşünme, usulü iyi bilme, doğru muhakeme. Herkes doğru muhakemede bulunamaz. Şimdi şu cümleye bakın ne kadar doğru bir muhakeme var. Bakın şu cümle buraya kadar anlattıklarımızın hepsini özetliyor. Üçüncüsü de belagat, yani Arapçayı en ney üst seviyede bilmek. Bak Arapçayı bilmek değil, belagat. İlmin üç tane esası var. Çok önemli. Eski alimlerde bu var. Fıkıh, mantık. Bakın mantık diyorum, felsefe demiyorum karıştırmayın. Fıkıh, mantık ve ney? Belagat. Çok önemli. Bir daha oku cümleyi, şimdi bu gözle baksınlar bir daha. Hayret doğrusu. Hayret doğrusu. Dur, ünlemlere dikkat et. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayattayken ümmet günah işleyerek kendine diyor, sonra istiğfarda bulunması için Resulullah'a gelmeleri isteniyor ve bu davete uymayanlar kınanıyordu da Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra ümmetin zulmü Ortadan kalktı mı ki onlardan hiçbirisi istiğfarda bulunması için onların iddia ettiği gibi kabrine Resulullah'a gitmeye ihtiyaç duymadı. Bu da ortaya koymaktadır ki ileri sürülen görüşler geçersiz ve batıldır. Evet bu İbn-i sözü. Görüyor musunuz mantığı? Aşağı. Şimdi bunu okuyun siz evde. Okudukça düşünün. Okudukça düşünün. Şöyle bir anladığınız yazmaya kalkın. Bakın en az iki sayfa şey yazacaksınız. İşte bu muhakeme dediğimiz, doğru mantık dediğimiz. Ama tabi bunu herkesten bekleyemezsiniz. Yani, herkesten bunu beklemek ne olur? Yanlış olur. Evet devam. Bedeni kıssası olarak anlatılan kıssa ise belirli bir isnadı bulunmayan. Yani Utbin'in naklettiği var ya adam rüyasında görüyor daha sonra. evet. Ve söyle, söyleyenlerin kim oldukları tespit edilemeyen. Çok sayıdaki uydurma hikayelerden biri. He, uydurma hikayelerden biri değil mi? He. Şimdi o halde bu delilin ilk bölümü neye giriyor? Sahi nasama yanlış anlaşılmış değil mi? İkinci bölümü neye giriyor? Neye giriyor? İlke giriyor. Birinci şıkka giriyor. Uydurma hikaye. Birinci şıkta bakın. Şüphelerin başında göreceksiniz. Uydurma hikayeye giriyor. Evet. Devam edelim. Utbi bu kıssayı isnatsız olarak zikretmektedir. Kimisi de bu kıssa için batıl ve muzlim bir isnat zikretmiştir. Ancak bu gibi rivayetlerle şer'i bir hüküm kesinlikle sabit olamaz. Buna benzer kıssa ve hikayelere kabir preslerde bol miktarda rastlanmaktadır. Subhanallah, kitap, sünnet ve selifin uygulamalarının gösterdiği yol, Aslı astarı bilinmeyen bir bedevi kıssası uğruna bir yana atalım, heba edilecek. Hanım bakın Doğru. güzel bir mantık daha. Evet. Görüyor musunuz ne kadar güzel bir mantık. İşte bu da ney muhakeme. Bir daha oku Subhanallah'tan sonrasını. Kitap, sünnet ve selefin uygulamalarının gösterdiği yol. Aslı astarı bilinmeyen bir bedevi kıssası uğruna bir yana atılıp heba edilecek. Evet. Gördün mü? Üç. 3. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelme hususunu ilgili ayeti kerimeyle delillendirmeleri Ahmet, Ebu Davud ve El-Efsat'ta Tabarani tarafından rivayet edilen kabrimi bayram yerine çevirmeyin hadisiyle çelişmektedir. E ne diyoruz? Naslar birbiriyle ne yapmamalı? Çelişmemeli değil mi? O halde Bu ayetin doğru uygulamasını kimde buluyoruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da buyuruyoruz. Ne diyor? La teca'lu kabri ida değil mi? Kabrimi ne yapmayın? Bayram yerine çevirmeyin. Eğer Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri herkesin istifarda bulunacağı, istifarda bulunması için ondan şefaat talep edeceği bir mekan haline gelirse vay halimize bizim. E bakın sahabenin uygulamasına İbni Ömer, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ne kadar bağlı değil mi? Ne kadar? Yani durduğu yerde duran, yattığı yerde yatan, namaz kıldığı yerde kılan hatta babası ne yapıyor? Kızıyor ona bu konuda değil mi? Öyle bir sahabi. İbni Ömer. Ama ne zaman Medine'ye gelse, Ravza'daki rekat namazını kılar, gider bakın yaptığı harekete bak. Ha. Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Ebabekir, Bekir. Esselamu aleyke ya Ebi. Sonra kıbleye döner, duası eder, çeker gidermiş. E var mı farklı uygulama? Yok. İmam-ı Hanife'ye bakın. Ne zaman gelse Peygamber'in kabrine duayı nasıl yaparmış biliyor musunuz? Evet. Yüzünü kıbleye arkasını kabre dönerek. Yüzünü kıbleye arkasını kabre dönerek. Bir hal böyle. Yani düşünebiliyor musunuz? Kıbleyi arkanıza aldınız istiyorsunuz. Ya kimden istiyorsunuz? Kimden istiyorsunuz? Kimden? Ya hocam Allah için kıble söz konusu mu? O zaman namazı da kıbleye doğru kılmak. Mesele kıble yönünde doğrudan Allah'ın zatının olması değil. Mesele nasza ittiba etmektir. Yoksa biz Kabe'de Allah'ın olmadığını biliyoruz. Allah zatıyla arşınaymış tabi. Ama emrettiği için orada tavaf ediyoruz. Yoksa Allah'ı ilmiyle her yerde buluruz. Allah'ı ile gücüyle her yerde buluruz. İşitmesiyle, görmesiyle her yerde buluruz. Olmadığı bir yer var mı? Mesele o değil. Bu bir emir. Heh. Hal böyle olunca, E kabrimi bayram yerine çevirmeyin diyor panayır hal. Ne demek bayram yeri? Yani benim kabrimin başına öyle cemaatler cemaatler gelmeyin. Tek tek gelin selamınızı verin gidin. İstemiyorum. Aşır hareketler istemiyorum. Fahiş hareketler istemiyorum. Ümmetseniz benim ümmetimseniz benim ümmetliğimi bilin. Hayatta nasıl saygı gösteriliyorsa ölümden sonra da. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın yüksek sesle dua eden bazı taiflilere yaptığını neredeyse dövecek onları. Neredeyse dövecek. Diyor ki ne yapıyorsunuz siz yahu diyor. Diyorlar ki işte yüksek sesle dua ediyoruz Siz nerede olduğunuzu unuttunuz mu diyor. Nerede olduğunuzu unuttunuz mu? Hucurat suresinin ayet kelimelerini okuyor onlara. Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne ne yapmayın? çıkarmayın. Ondan sonra diyor ki siz neredensiniz? Taif diyor. Ha iyi ki Taif'tensiniz. Eğer Taif'ten olmasaydınız bir yerlerinizi güzelce ne yapardım? Hırpalardım diyor. Yani yok öyle aşırı ses yok orada, öyle şeyler yok. Herkes haddini bilecek, hukukunu bilecek öyle bir şey yok yani. Ama maalesef bir Allah nasip eder gidersen şöyle alıcı gözle bir bakın. Bir alıcı gözle bakın. Şöyle insanlara dikkat ederek bakın. O zaman neler göreceksiniz orada? Neler? Neler göreceksiniz? Evet. Bitti mi? Devam. Şayet kabre gitmek günahkarlar için meşru kılınmış olsaydı kabir günahkarların en büyük bayram yeri haline gelirdi. Bu ise Peygamber aleyhisselatü vesselamın dinine ve getirdiği öğretilere apaçık bir şekilde ters... Arkadaşlar ne kadar güzel. Yani şu muhakemeye bakın. Bunu alın, Hristiyanlıkla orantılayın şu cümleyi. Şayet diyor, kabre gitmek günahkarlar için meşru kılınmış olsaydı, günahkarlar kabre gitmezler ki. Kabe'ye giderler, mescitlere giderler, derslere giderler. Ama günahkarların kabre gittiği vaki mi ya? Kim gider biliyor musunuz kabre? Hristiyanlar gider. Bu bizim inancımızda yok. Bizim inancımızda yok. Bizde günahkarlar kabre gitmez. Bizde günahkarlar neye giderler? Allah'ın beytlerine giderler. İlim halkalarına giderler. Kendilerine salih duada bulunacak insanların yanlarına giderler. Hayırlı dostların yanlarına giderler. İçinizde hiç günah işleyip de kabre gidip istifarda bulunan var mı? Bana bir mezhep gösterin dört mezhep içinde. Şöyle bir kural ihtas etsin. Günah işlediğin zaman kabre git. Orada ne yap? istifarda bulun. Ama onu Hristiyanlık'ta bulursunuz. Gidersiniz günahınızı ne yaparsınız? Çıkartırsınız, dönersiniz. Bizde böyle bir şey yok. Böyle bir kural yok. Böyle bir kuralı koyan adam ahmak bir adam. Ahmak Allah muhafaza. Evet. Bayram insanların bir araya toplandıkları zaman ya da mekan anlamındadır. Evet yani o anlamda. Dört Şimdi o şüpheye geçmeden, şimdi sayfa 68'i açın arkadaşlar. Evet. evet. Şimdi bazıları tabi burada biz değinmedik. Bazıları bu kıssanın, yani bu Bedevi kıssasının İbn-i Kudame Elhambeli'nin Mugni adlı eserinde geçmesini istimal edebiliyorlar. Yine İbni Teymiye'nin Mecmul fetavasında geçmesini suistimal edebiliyorlar. Gene e, ekleyin isterseniz, orada yok dipnotunuzda sizin, biz daha sonradan ona eriştik. Nebevi'nin El Mecmu adlı eserinde geçmesini suistimal edebiliyorlar. Nevevi'nin El Mecmu adlı eserinde geçmesini suistimal edebiliyorlar. Yine İbni Kesir'in tefsir Kur'anil kuran Azim adlı eserinde yani işte tefsirinde yani geçmesini ne yapabiliyorlar? Suistimal edebiliyorlar. Yani diyorlar ki işte yani bunu özellikle Türkiye'de bazı zevat yapıyor. Yani isimlerini zikretmeye gerek yok. İşte bak i̇bn Kudame Hanbeli Mugni adlı eserinde, İbn-i Teymiye Mecmul Fetavada, gene Kaidetun Celile Tevessülle Keza Nebevi El Mecmu'da Keza i̇bn Kesir tefsirinde zikrediyor. Şimdi bir kere İbni Kehmiye'nin Mecmul fetava ve kayde, kaydetun celila fit ve vel adlı kitabında bunu zikretmesini delil olarak kullanmak mümkün değil. Çünkü orada tenkit etmek maksadıyla ne yapıyor? Zikrediyor. Tenkit etmek maksadıyla. İbni Kudame ve Neveviye gelince onlar her türlü rivayeti alırlar. Zaten sıhhat şartı ne yapmazlar? Gözetmezler. Ama İbni Kesir'in zikretmesine gelince anlamak mümkün değil. i̇bn Kesir'in zellatında. Hakkında veriyoruz. Tebriye etmiyoruz. Tebriye etmiyoruz. i̇bn Kesir'in zellatında. Maalesef zikretmiştir bu kıssayı. Bu ayetin tefsirinde üstelik. Senede hakkında bir malumat var, yok, var yok. Vermemiştir. Allah evet, evet. Hayır. Zikrediyor, geçiyor. Heh. Yani İbn-i Tevmiye tenkit etmiştir i̇bn Kudame ile İmam Nevi'nin zikretmesinde zaten bir sorun yoktur. Çünkü onların uslubunda sayı zayıftan ayırmak diye bir kale yoktur. Ancak i̇bn Kesir'e gelince tefsirinde bunu zikretmesi hoş olmamıştır. Onun zellatındandır. Allah onu da bizi de affetsin. şüphe. Bir bakalım. Evet alalım dördüncü şüpheyi de. Dördüncü şüphe. Anlatıldığına göre İmam Malik Rahimeoğullah, müminlerin emiri, Abbas Halifesi, Ebu Cafer, Abdullah bin Muhammed bin Ali el-Mansur ile Resulullah'ın mescidinde münazara da bulunuyor. Yani İmam Malik maruf, İmam Malik bin Enes yani, Abbas Halifesi, Ebu Cafer, Mansurla ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde münazara da bulunuyor. Evet. Ve şöyle diyor, Ey müminlerin emiri bu mescitte sesini yükseltme. Çünkü Allah Azze ve Celle bir grup insana edep öğretirken sesinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Hucurat 2. Bir topluluğu överken Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Hucurat 3. Yani bir topluluğu ne yaparken? Tehidip ederken sesinizi yükseltmeyin diyor. Yani azarlıyor. Diğer bir topluluğu da met ederken işte e, yani peygamberinin huzurunda sesini kısanlar insan insanlardır. Çünkü Allah onları ne yapıyor? İmtihan ediyor. onlarda ne yapıyor? O imtihanı kazanıyorlar demek istiyor. Onu kastediyor. Evet. Bir topluluğu kınarken de Resulü sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir. Hucurat 4 buyurmaktadır. Onun ölüsüne hürmet dirisine hürmet gibidir demişti. Yani İmam Malik Ebu Cafer'e bu ayetleri okuduktan sonra Peygamber Efendimizin ölüsüne hürmet dirisine hürmet gibidir. Diyor. Evet. Bunun üzerine Ebu Cafer el-Mansur sustu Ve Eba Abdillah. Yani o imam mali'nin neyi? Künyesi. Ey malik demek. Yani Abdullah babası. Kıble'ye yönelip mi dua edeyim? Resulullah'a yönelip mi? Diye sorunca imam malik cevaben şöyle demiştir. Yani nereye yöneleyim? Kıble'ye mi yönelip dua edeyim yoksa kabre mi? Yani sırtımı peygambere mi vereyim yoksa sırtımı kıble'ye mi vereyim? Evet. İmam malik cevaben şöyle demişti. O yani Resulullah kıyamet gününde Hem senin için hem de baban Adem için vesile iken yüzünü ondan niye çeviresin? Gördün mü yani ne yap kıbleye dönme. Sırtını kıbleye dön yüzünü ona dön. evet Aksine yönünü ona çevir ve onunla şefa dileğinde bulun ki Allah sana onu şefaçı kılsın Çünkü? Çünkü Allah Azze ve Celle halbuki onlar kendilerinde zulmettiklerinde sana gelip Allah'tan mağfire dileselerdi ve Resul de onlar için Allah'tan mağfire dileseydi herhalde Allah'ın ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Nisa 64 buyurmaktadır. Demek ki bunu ne yapıyorlar? Belli olarak ne yapıyorlar arkadaşlar? Kullanıyorlar. Ha. Şimdi burada 3 tane ayet-i zikretmiş. Malum yani zımnen bunları zikrettik. Ucras suresinden ne diyor? La terfau esvatekun fevka savtin nebi. Bu ilk ayet. Hujrat iki. Dieri, inna alldin yozdun inda rasulillah, ulaike alldin amtahan allahu ulubahum li azim bu Dieri, inna alldin yunadun ekim in vrae hujrat, la yakilun. Bu da ne? 4 ayet. Yani buradan yola çıkarak de aici, yon de aici, yon de aici, yon de Hükmünü ne yapıyor? Çıkarıyor. Daha sonra da maruf işte kıbleye yüzünü değil, peygambere yüzünü dön ve bu ayet-i kerimeyi okuyor. Yani buradan da ne yapıyor? kabirperesler kendilerine bir ney? Delil çıkarıyorlar. Malzemeyi ne yapıyorlar? Buluyorlar. Yani ortaya atıp balığı yakalıyorlar. Değil mi? Evet. Bakalım cevabı neymiş? Evet. Bu, şüpheni, bu şüphenin cevabı Bu şüpheye şu yönlerden cevap vermek mümkündür. Bir, Delil olarak ileri sürdükleri diğer kıssalar gibi bu kıssa da asılsız, batıl bir kıssadır. Zira bu kıssanın bilinen, sahih hatta zayıf bir isnadı bile bulunmamaktadır. Kadı İyas bu kıssayı El Şifa adlı eserinde Muhammed bin Humeyd el-Razi'den batıl bir isnatla nakletmek yani, yani... Bu rivayeti bize nakleden en eski alim Kadı Yaz. Kim? Kadı, Kadı, Kadı Yaz. El Şifa yine Tertibül Medarik. Yani bu iki kitabında ne yapıyor? Bize bu kıssayı veriyor. Evet. Üstelik kimden naklediyor? Muhammed bin Humeyt er-Razi'den. 248'de ölen bir zat bu. Muhammed bin Humeyt er-Razi'den. Devam. Üstelik Muhammed bin Humeyd er-Razi İmam Mali'ye yetişememiştir. Yani Muhammed bin Humeyd er-Razi bunu İmam Malik'ten rivayet ediyor halbuki İmam Malik'e ye yetişememiştir. Onu görmemiştir. Hal böyle olunca isnadı nedir? Munkatıdır. Yani kesik. Evet. Aynı şekilde hadis hırsızlığıyla da tanınmaktadır. Hadis hırsızlığı. Yani misalifatil hadis ma'ruf Salikul hadis. Evet, devam. Ebu Zür'a, İbni Hiraş ve Salih el-Cezere tarafından tekzip edilmiştir. Yani yalancı olduğu söylenmiştir. Yalancı. Yani bir raviye kezzap denilirse o raviden uzaktır. Bir kere hem imam maliye yetişmemiş. Bir, birinci cerimesi. İlkıta. İkincisi hadis hırsızlığıyla tanınmış. Üçüncüsü kezzat. E kaldı gerdi? Bir şey kalmadı yani. Bütün afetleri toplamış zaten. Evet. İki. Hiç kuşkusuz bu kıssa imam maliye isnat edilen uydurma bir kıssadır. Şimdi metin tenkidine girdik. Bak bu çok önemli. Bunu unutmayalım işte. Bunu istiyorum arkadaşlar. Bizim eksiğimiz bu. Eksiğimiz bu. Şimdi senedini ne yaptık? Yok ettik. Ama bakın. Yarısını yok ettik demektir. Bir de ne var? Metin olayı var. Bak şimdi metnen nasıl yok ediyoruz onu? O çok önemli. Evet. Hiç kuşkusuz bu kıssa İmam Mali'ye isnat edilen uydurma bir kıssadır. Çünkü... Neden? A. A'sı var, B'si var. Evet. A. Söz konusu kıssa hem İmam Mali'nin hem de diğer imamların mezhebine aykırıdır. Gördük mü? İşte bu metin. Hem İmam Mali'nin hem de diğer imamların neyine? Mezhebine yani görüşüne aykırı. Neden? Çünkü tüm imamlar peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verip ardından dua etmek isteyen kimsenin sahabeden de nakledildiği gibi kıbleye doğru döneceği konusunda ittifak etmişlerdir. Böylelikle bu ifadelerin imam mali'nin mezhebine muhalif ve yalan olduğu anlaşılmaktadır. Bunu da nakleden kim bizzat yine kadı yazın kendisi. Bizzat kadı yazın, Malik'i kadı yazın, yani o kız sayınak deden zaten kendisi devam et. Yine benzer şekilde İmam Malik hakkında uydurulan bir yalan olarak onun tambur çalıp şarkı söylediğini bile iftira etmişler. Yani bu zatlar, yani bunu iddia edenler İmam Malik'in bu sözüne itimat edip, tamam mı? Ha, ölüden yardımı cayiz görenler yine İmam Malik'i yi şarkı, şarkı tambur çalıp Şarkı söylediğini bile ona nispet etmişlerdir. Neye? Delil olsun diye. Semaya. Neye? Semaya. Müzikle kafa bulma diyorum ben ona. Müzikle ne bulma? Kafa bulma. Bazıları içkiyle kafa buluyor bazıları da müzikle kafa buluyor. Ne yapma? Müzikle kafa bulup dönme. Dönme. Kur'an'da kafa bulamıyor ama müzikle kafa buluyor. Kur'an Kur'an'ı dinlediği zaman şeytan çarpmışa dönüyor. Rahatsız oluyor. Yani bir adam düşünün arkadaşlar, bir saat Kur'an dinlemeye tahammül edemiyor ama on saat müzik dinliyor. Bu bile müziğin lehvel hadis olduğunu gösterir. Bu bile müziğin lehvel hadis. Yolculuk yapıyoruz arabayla, Kur'an'ı koyduk, yarım saat hocam dedi ya kapıyalım konuşamıyoruz, amen, problem yok. Niye? Çünkü sohbet ediyorsun orada Kur'an çalarsa olmaz. Değil mi? Dinlemek zorundasın. Heh. Ama aynı adam oraya ilahi kasetini koyup eğer 5 saat hiç usanmadan dinleyebiliyorsa şunu sormak zorunda kendine. Ya yarım saat Kur'an-ı Kerim'i dinleyemedim. Niye? Konuşmayı bahane ettim. Ya sussaydım da kendi nefsimi bir saat Kur'an-ı Kerim dinlemeye mecbur kılsaydım. Bakayım dinleyebileceğim mi? Ama yok arkadaşlar, olmuyor. Çünkü niye? Şeytan var ya şeytan, o müziği alıp Kur'an'dan daha üst bir mertebeye makama çıkarıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i dinlerken gelip kulağınıza işiyor. Allah Ama işte o müziği dinlerken gelip vesvesesiyle Kur'an'ınızı daha da açıyor. Maalesef. Yani... Düşünebiliyor musunuz? Yani müzikle kafa buluyor. Üç saat, beş saat. E tamam gene kafa bul ama müzik değil. Abdus Samet'in Kur'an'ını aç onunla dön. Bak yol öğretiyorum görüyor musun? Aç yani hangi karıyı seviyorsan. Mesela ben Hussari'yi seviyorum diyelim. Osman Minşavi'yi seviyor. Mustafa diyelim Abdus Samet'i seviyor. Faraza. E tamam onu aç öyle dön. Gene o elbiseni giy gene öyle dön. Olmaz dönemez ki. Dönemez, dönemez, sıkılır, sıkılır, mümkün değil. Bu bakımdan yani bu işler öyle küçümsenecek işler değil. Yani artık müziğin cılkı çıktı, cılkı hayattan Kur'an çıktı, hayattan Kur'an çıktı, hayat müzik, müzik oldu, hayat müzik. Yani ruhun gıdası diyorlardı, imanın gıdası oldu bakın açıkça söylüyorum. Eskiden müzik ruhun gıdasıydı, şimdi imanın gıdası oldu artık. Hocam diyor ya diyor ben diyor ya diyor Eşref Ziya'nın şarkılarını dinleyince imanım artıyor. Uzubillah. Eşref Ziya'nın şarkıların dinleyince imanı artıyor. Ya bizim bildiğimiz Kur'an ayetleri dinlendiğinde ayet işte iman artar ya, ama onu dinleyince imanı artıyor imanı. Nasıl bir meslek, nasıl bir iş? Ama işte maalesef yani anlamak çok zor arkadaşlar ama bugün realite bu. Vaka bu. Dinletemiyorsun adamları Kur'an-ı Kerim'i. Dinletemiyorsun. Evet. Bu birincisi. Birincisi B. Abdurrahman bin, bin Kasım'ın El Müdevvene'de belirttiği üzere Abdurrahman İman, bin Kasım İmam Malik'in talebelerinden. Bakın ki El Müdevvene'de Maliki mezhebinde temel kaynak Temel ve en eski kaynak. Bak müdevvene de ne diyor şimdi bakın. Dikkat edin. Talebesi hocasından neyi naklediyor? Metin tenkidi bu işte arkadaşlar. Okul. El müdevvene de belirttiği üzere İmam Malik sünnete olan düşkünlüğü nedeniyle mescidi mescidini ziyaret ettim demek yerine peygamber aleyhissalatü ve selamın kabrini ziyaret ettim denilmesini bile mekruh sayardı. Allah Allah. Görüyor musunuz? Yani müdevvene de aşağıda dipnotta göreceksiniz. He. Kitabul Hac babu ref'il yediin, indistilamül Haceril esvet babu. Hatta yani şimdi ben orada e, sayfa ve cildini yazdım ama baskılarda bu ne yapabiliyor? Kaybiliyor yani kitabın ve babın isminde yazdım ki orada bulsunlar diye. Yani mekruh görüyor ya Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettim demeyi mekruh görüyor. Mescidini ziyaret ettim. Böyle diyen bir adamdan siz ne yapacaksınız? Böyle aşırı neyler Cümleler duyacaksınız ki kaldı ki mümkün değil. aynı Kadı İyaz zaten bizzat kıbleye dönerek dua ettiğini ne yapıyor bize? Naklediyor. Ha yani hadise bu arkadaşlar. Senet kritiği yapalım ama metin kritiği de yapalım. Metinleri de şöyle alalım. Diğer naslarla ne yapalım? Ne yapalım? Bir karşılaştıralım. Ne yapalım? Muhakeme edelim. Böylelikle batıl ehlinin Neyi? Batılı ayan beyan. Ne yapsın? Ortaya çıksın. Şimdi senedinde bunlar bunlar var diyorsunuz. Avam anlamıyor arkadaşlar. Ama bakın İmam Malik böyle böyle yapmış deyince ya hocam nasıl oluyor diyor. Bir böyle Malik var, bir böyle Malik var. Ortada bir sakatlık var diyor o zaman. He. En azından adamın düşünmesi için bir yol açmış oluyoruz. Değil mi? Düşünmesini ne yapmış oluyoruz? Sağlamış oluyoruz. Öyledir. Yani ilmi olmayan adamın Kezzaptan ilmi olan, olmayan adamın ilk haberi ne yapmaz? Olmaz. Yani ne demek senedi munkatı? Kaç kişi bilir senedi munkatı ne demek? Senedin rabisi kezzap. Yani Yani kopukluk da ne demek? İp koptu bilmem ne koptu falan filan. Yani bunlar ıslahi tabirler tabi. Bunlar ne? Isılahı tabirler. Sözlük tabirleri değil bunlar. Kopma apa şey. Hani hep örnek diyoruz anlatıyoruz. Medine'den, İslam Üniversitesi'nden, Hadis Fakültesi'nden bir Cezayirli öğrenci mezun oluyor, memleketine gidiyor, çocuk berberi. Berberiler Arapça'da konuşur, berberiler Arapça'da konuşur. Özellikle berberiler hutbelerini Arapça verirler, ifade ederler. Hutbelerine Arapça ifade ederler. Osmanlı'da da öyleydi, Türkçe hutbe yoktu, o bizde yeni adet. Yani, Hanefi mezhebinde Türkçe hutbe yoktur, onu size söyleyeyim. Hanefi mezhebinde Türkçe hutbe en kötü ihtimalle tahrim emmekurt. En kötü ihtimalle tahrimen mekruhtur. Bakın. Şimdi orada hutbeyi irade ediyor. Diyor ki, Peygamber aleyhissiyatü vesselamın gayrimüslimlere teşebbüh, benzemeyle alakalı rivayetlerini ele alıyor. Diyor işte gayrimüslimlere, yani Yahudilere, Hristiyanlara benzememek lazım derken, meşhur hadisi zikrediyor, sünenlerdeki. İşte siz onlara o kadar uyacaksınız ki, karış karış, zira zira. Ha. Hatta onlardan bir tanesi, Neye girse çöl kertenkele kertenkelinin şeyinin kerten ne yani, diyoruz değil mi kelerin yani, çöl, çöl, çöl kertenkelesi diyoruz ona biz onun neyine deliğine girse siz de oraya gireceksiniz rivayeti alıyor tamam mı ondan sonra diyor ki ahiret bu hadisi Tirmiz'i rivayet etmiştir diyor. Şimdi berberiler çıkıyorlar nereden camiden. Bizim oflu temelle dursun hikayesine benziyor ama bir hisse bu güzel bir hisse. Şimdi berberiden bir tanesi öbürü berberiye diyor ki yav diyor ne anlattı o diyordur diyor dur ben sana anlattığımı anlayayım. e, e bir çöl kertenkelesi var e, bu çöl kertenkelesi ne yapıyor keler bir deliğe giriyor e tirimiz adındaki adam da geliyor onu oradan çıkarıyor. Şimdi ahrece çıkardı demek. Hu da zamir olarak neye döndürdü onu çıkardı. Yani keleli. Çıkaran kim? Ahrecehu tirmizi. Yani tirmizi. Şimdi bak bu lugat işte. Aa, yani ıstılahta halbuki ne demek? Yani o rivayeti ne yaptı senediyle kim zikretti demek? Tirmizi zikretti. Ama adam öyle anlıyor. Normal anlayabilir. Çünkü niye? ıslahdır. Onun için diyoruz ki insanların dini anlayabilmesi için dini onlara tesil etmek lazım. Anlayabilecekleri dilden konuşmak lazım. E sen ayrı oktan çalıyorsun, telden çalıyorsun adam anlamıyor. Onun için metin dediğimiz olay, yani o metni anlamasını sağlamaya ne yapmak lazım? Gayret etmek lazım. En azından öğrenmek lazım. Çünkü bilmezsen gayret edemezsin ki. Bileceksin ondan sonra ne yapacaksın? Gayret edeceksin. İnşallah önümüzdeki ders beşinci şüphelen. Ne yaparız? Devam ederiz. Kısaca bugün söyleyeceklerimiz bunlar: ve